Aûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil âlemin. Ves salâtu vesselâmü alâ resûlinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Şimdi geçen dersimizde hatta derslerimizden beri Cenab-ı Allah'ın yaratmış olduğu kainatta Özel ve genel bütün hususların esas itibariyle insanın iman etmesi doğrultusunda ona istikamet verdiklerini, insanoğlunun da kainatın bu mesajını doğru alması ve algılaması halinde ancak imana doğru yol bulacağını, sapıtmanın, imandan ayrılıp uzaklaşmanın, İslam hidayetini terk etmenin ancak ve ancak kişilerin hak ve hakikati bu kadar delile rağmen görmeyip kendi kendilerini körleştirmelerinin bir neticesi olduğunu ifade ettiler özet olarak. Ayrıca dünyada bunca delile rağmen hidayet bulmayanların ahirette ...karşı karşıya kalacakları ceza da dile getirilmektedir. İlerideki ayet-i kerimelerde de göreceğimiz gibi... ...İslam, daha doğrusu Kur'an'ın... ...insana, Müslümana vermek istediği, kazandırmak istediği... ...bakış açısında... ...insanın amellerinin etkisi sadece dünya hayatında soluç doğurmakla kalmaz. Onun ameli hayatının neticesi aynı zamanda ebediyete kadar uzanır. Bunu ifade eder. Şimdi iman esasları daha doğrusu kainat bütün varlığıyla imanı işaret ettiğine göre bu imanın da insana mümine kazandırdığı bir vasıf veya getirdiği bir sorumluluk vardır. İmanın beraberinde getirdiği sorumluluğu şimdi göreceğimiz ayeti kerime ahde sadakat ahde vefakarlık ahdi yerine getirmek olarak dile getiriyor. Yani iman kendisi zaten bir ahittir bir taahhüttür ve iman kendi taahhüdüdü içerisinde pek çok ifade ise maddeyi ihtiva eden bir ahdi bize hatırlatıyor, bizim için öngörüyor. İşte 20. ayet-i kerime kainattaki bunca delili görerek hem kainattaki hem nefsindeki insanın bunca delili görerek iman etmesi neticesinde nereye varması gerektiğini de işaret etmiş oluyor. Estağidu billah. Ellezine yufune bi ahdihim ve la yenkududel bithaq. Onlar ki ahitlerini eksiksiz yerine getirirler. Pardon bi ahdillah. Allah'a verdikleri ahitlerini, sözlerini, taahhütlerini eksiksiz yerine getirirler. Ve hiçbir zaman yaptıkları, insanlarla yaptıkları antlaşmaları ahitleşmeleri, yeminleşmeleri, akitleri, taahhütleri ne yapmazlar? Bozmazlar. Peki o kimseler ki kimlerdir? Bir önceki ayet-i kerimede hatırlıyorsanız şöyle bitmişti. İnne ma yetezekkeru ulul albab. Ancak özlü akıl sahipleri bu örneklerden, bu ayetlerden, bu buyruklardan yani Kur'an-ı Kerim'in okunan ayetlerinden ve kainatın müşahede olunan ayetlerinden ancak özlü akıl sahipleri tezekkür ederler. Gerekli ibretleri, gerekli sonuçları, gerekli neticeleri çıkartabilirler. Çıkartınca şuraya varırlar diyor ayet-i kerime. Evvela Allah'a ahitlerini yerine getirirler. Ondan sonra... ...insanlara verdikleri sözleri... ...bozmazlar... ...ayet-i kerime... ...insanın... ...iki tane... ...önemli boyutuna da işaret ediyor... İfade yerindeyse... ...hani anlatımda kolaylık olsun diye... ...insanın... ...aynı zamanda biri dikey... ...bir yatay iki önemli boyutu vardır... ...yani... Cenab-ı Allah'a karşı sorumluluğu ve insanlara karşı sorumluluğu. Cenab-ı Allah'la alakası, Cenab-ı Allah'a karşı durumu, insanlarla alakası ve insanlarla durumu. Bu insanın iki önemli boyutudur. İlişkilerinde bunlar isterseniz daha genel bir ifade olması için Halik karşısındaki durumu mahluk Karşısındaki durumu. Yaratan ve yaratılan karşısındaki durumu. Yaratılanlar ya bizimle aynı düzeydedir veya diyelim ki e, ay, güneş, yıldız gibi ve diğer hava, su gibi bizim emrimizin altındaki müsahhar, bize müsehar kılınmış varlıklardır. Ve biz bütün kainat ile birlikte Allah'a ubudiyet bakımından aynı düzlendeyiz Bizim ubudiyet vasfımız farklı. Hepimiz Allah'ın ubudiyetini yerine getirmekle yükümlüyüz. Bizim dışımızdaki varlıklar, cinler, melekler, ayrı bir kategori tabii bizimle beraber, farklılıklar var. Diğer bütün varlıklar ister istemez Allah'ın emirlerine, ubudiyetine boyun eğiyorlar. Biz insanların ve bizim gibi cinlerin bu durumda, kendi irademizle Allah'a ibadet ve isyan tercihini yapma durumumuz vardır. İşte mümin için diyor Cenab-ı Allah müminin özelliği halik olarak halikine karşı olan ahitlerini yerine getirir. Ahdini tas tamam eksiksiz olarak yerine getirir. Aynı zamanda mahlukat ile kendisi gibi İnsanlar başta olmak üzere onlarla yaptığı antlaşmaları, ahitleşmeleri, sözleşmeleri ne yapar? Eksiksiz olarak yerine getirir. ne? vefa gösterirler. Vefa göstermek, ifa etmek, eksiksiz yerine getirmek demektir. Eksiksiz, tas tamam ödemek, tas tamam yerine getirmek demek. Borcunu ödeyen bir kimseyi anlatmak için vefadeynehu denilir. Tamam. Borcunu ödedi. Eksik bırakırsa borçlu kalır. 100 liranın 99'unu ödedi. Borçtan kurtulmamış olur. Ne zaman kurtulur o bir lirayı da ödeyince kurtulur. Veya alacaklı vazgeçince olur. Borcunu ödemekten yani vefadan vefa fiilinin gerçekleşmesinden bahsedebilmek için borcunu son kuruşuna kadar eksiksiz vadesinde zamanında ödemesi icap ediyor. Ödemeyince ödemiş olmaz. Eksiktir daha. Ödeme tamamlanmamış olur. Ya. İşte Cenab-ı Allah bu fiili kullanıyor. Allah'a karşı ahdimiz için vefa, insanlara karşı ahdimizde de bozmamak. Tabirini kullanıyor Cenab-ı Allah. Allah'a verdikleri ahitlerinde vefa gösterirler, onu tasdavanın yerine getirirler. İnsanlara yaptıkları taahhütlerini de bozmazlar. Verdikleri sözlerini, sözleri yerine getirirler. Dolayısıyla bir Arap atasözüdür. Asil insan diyor, geç söz verir, zor söz verir ama verdiği bir sözünde durur. Baktınız ki birisi bir dakikada size on defa söz veriyor. Bilin ki o yalancıdır. Büyük bir ihtimalle yalancıdır. Bom keseden atıyor. Hiç merak etme bunu da yaparız bunu da yaparız falan. Hayır. Ya baktın ki bir insan söz vermekte zorlanıyor. Söz vermemeye çalışıyor. Niçin? Çünkü verip de yerine getirmediği takdirde mahcubiyetten korkuyor. Allah'a karşı da insanlara karşı da. Asil insan gerçekten geç söz verir, zor söz verir fakat verdi mi ne yapar eder onu yerine getirmeye çalışır. İnsanlarımız bunu pek bilmiyor. İnsan ilişkilerinde bunlar önemlidir. Geçelim onu fakat Cenab-ı Allah burada diyor ki misakı bozmazlar insanlara verdiğimiz taahhütleri bozmayacağız o halde sözünüzü vermeden önce ifadeinde ise on düşünü bir söz vereceksiniz. Müslüman'a yakışmaz verdiği sözde durmamak. Bu hem günlük ilişkilerde böyledir, bireysel ilişkilerde böyledir. Hem en geniş çapta İslam devletinin devletler arası ilişkilerinde bile böyledir. Müslüman hangi durumda ve hangi sorumlulukta Söz verilirsen mutlaka verdiği sözünü yerine getirmek durumundadır. Yerine getirmelidir. Buna dikkat edeceğiz. İslam devletler arası ilişkilerinde de böyledir. Hiçbir zaman İslam ilişkileri ilk bozan İslam tarihinde, İslam fıkhında, İslam hukukunda Müslüman olmaz. Başkaları bozar. Bozunca da Allah'a tevekkül edilir, onlara gereken tepki ise o gösterir. Buna dikkat edilir. Allah'a verilen sözler nelerdir? İnsanlara verilen sözler nelerdir? Taahhütler nelerdir? Bu bellidir yani. Allah'a kulluk taahhüdümüz vardır. Bize ben sizin Rabbiniz değil miyim dediği ve biz de evet sen bizim Rabbimizsindir. Mükellefiyet çağımızdan itibaren de Kelime-i Şehadet ve Kelime-i Tevhidi bir şekilde ikrar ettik. Sorumluluğunun farkına işte. Akit budur. Bizim taahhüdümüzün kipi veya taahhüdümüzün ifade yerindeyse ana maddesi kelime i tevhiddir. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediğin zaman dediğin andan itibaren farkına vardığın andan itibaren Cenab-ı Allah'la ahitleşmiş oluyorsun. Onun uluhiyetini kabul edeceğine İlah olarak peygamberine gönderdiği şeriatı Resul olarak da ondan alıp onun emrettiği ve gösterdiği şekilde bu şeriatın gereklerini yerine getireceğine ne yapmış oluyoruz? hüd vermiş, söz vermiş, ahitleşmiş oluyoruz. İnsanlara da dediğimiz gibi günlük hayatımızda alışverişimizden tutunuz. Bunlar hepsi ahittir. Alışveriş de bir ahittir evet. Onun için Müslüman karşısındaki muhatabi kim olursa olsun alışverişinde bir takım fıkhi, şer'i ve ahlaki kurallara riayet eder. Baktım ki birisi sana bir şey satmak istediği zaman yemin ediyor, ondan korkacaksın. Kendinden emin olan yemin etmez. Veya en azından yeminin ne kadar kutsal olduğunu bu maksatla yeminin Allah'ın adını hafife almak olduğunu bilir yapmaz. Bu budur. Ama yeminine gerek olmayacak kadar sağlam ve dürüst durmuş Çünkü o bir defa söylediği bir bitti. Ne söylüyorsa odur. Öyle olmak zorundadır. Öyle olmak zorundadır. Müslüman Sattığım malın evvelime söyleyeyim ee, kusurunu biliyorsa bil söyler. Veya ona göre fiyatını koyar. Musloban evvelime söyleyeyim moslalık malı öne dizerken, göz önünde dizerken, arkasından arkasında çarığını, çürüğünü müşterisine dayamaz. Doldurmaz. Ve buna benzer. Ben basit örneklerden veriyorum. En küçüğünden en yukarısına kadar bu böyledir. Bir imalatçıya bir şey imal ettireceksin. Size bir örnek gösterir. Başka bir şey gönderir. Böyle olmaz. Bu şekilde yurt dışında iflas ettirilen insanlar biliyor. Günah ya. Ne hakkınız var? Bunu nasıl ödeyeceksiniz? Allah bunun hesabını nasıl vereceksin? Örnek gönderiyor. Diyelim ki Avrupa'daki herhangi bir ülkedeki bir tüccara İkisi de Müslümanı. Birbirlerini tanıyan bilmem ne eder şey. Bir örnek gösteriyor. Aa tamam bu örnekten gönder. O da gidiyor. Malı kime satacaksa onunla aynı şekilde anlaşmasını ona göre yapıyor. Bir başka örnek götürüyor. Bitiyor. bit. Ona dikkat etmek lazım. Çünkü ahdde durmamanın, sözünde durmamanın şunu söylemek istiyorum. Her tarafa da zararı var. Her tarafa da zararı var. Bu işi yapan kendisini kurnazlan eden zavallıya da zararı verdi. Çünkü böyle bir imkan yakalama imkanı varken böyle bir güzel iş yeri belki, güzel bir iş alanı yakalama imkanı varken başlamadan bitirdi. Yani bozanın kendisine de faydası yok aslında. Akıllı bir insan dürüst şey eder. Dürüst davranır. Bu budur. Avrupalılarda ticaretlerde bazen dürüstlük görüyorsunuz ya. Müslümanlıklarından değil. Ne alakası var? Fakat bu Dürüstlüğün ticari menfaatlerinin bir gereği olduğunun farkında oldukları için dürüst davranıyorlar. Baktı ki dürüstlük işe yaramıyor. Hiç çaktırmadan gerekirse o ne yapacaksa yapar yine de. Dürüstlüğün işine yaramayacağını yerde veya artık kendisine zarar vermeyeceğini gördüğü yerde dürüstsüzlüğün dürüstsüzlük yapar. Niçin? Çünkü inançla alakalı değil. Ama bir Müslüman için bu mesele dünyanın de ötesinde nedir? uhrevi bir sorumluluktur her şeyden önce. Rabb'in bir emridir onu yapmaya çalışır. Devam ediyor ayet-i kerime işte çünkü dedik ya başta dünyada yaptığımız her bir işin ahirete devam eden bir uzantısı vardır. Devam ediyor ayet-i kerime bunu dile getirecek. Ve yasiluna Allahu bi an ve ve Ayetin açılımıdır aslında buradaki ayet-i kerimeler. Bir önceki ayetin devamı, açılımı bahiyetinde. Ve onlar ki Allah'ın bitiştirilmesini emrettiğini bitiştirirler. Rablerinden korkarlar ve kötü bir şekilde hesaba çekilmekten korkarlar. Yani niçin dünyada ahitlerine, insanlara verdikleri taahhütlerine, sözlerine bağlıdırlar? Çünkü... Allah'ın emrettiğini bitiştirirler. Bitiştirilmesini emrettiğini bitiştirirler. Rablerinden korkarlar ve kötü bir şekilde hesaba çekilmekten korkarlar. Çünkü kötü bir şekilde hesaba çekildin mi cezan da kötü maalesef Allah. Yine devam ediyor. Ve lezine sabarubtiğâe rabbihim. Bunlar hep taahhütlerimize ve sözlerimize bağlı kalmanın pekiştirici unsurlarıdır. Rablerinin rızası için, Rableri için sabrederler. Sabrederler. Demek ki bazen taahhütlerimize sabır göstermek veya bağlılık bize zararlı gibi görünebilir. Görünse bile daray dayanırız. Madem söz verdik, bitmiştir iş. Söz verdim. Baktım ki ben Fato'ya bu işi bozacak. Bu Müslüman'ın ahlakı değil. Baştan düşün. Baştan düşün. Veya yapmış olduğun bir anlaşmayı, bir sözleşmeyi karşı tarafı razı ederek bozacaksın. Meşruiyet içerisinde eğer bozmak gibi durumu izah edersin, anlatırsın durumu. Anlatırsın durumu. Herhalde o da makul bir kişiyse, bir tarafsa bunu hesaba katar. Ama Kendiliğinden taahhüt ettin efendim. allah Teala sana akıl vermiş, fikir vermiş. Söz verme, taahhüt etme. Ölçme Ona göre dikkat edeceksin. Sıkıntılı dahi olsa diyor verdikleri sözlerde. Ayetin özelinde bu. Rableri için sabır gösteriler. Sabır zaten her zaman için Müslüman'a emredilen bir ameldir. Sabırın her zaman söylediğimiz gibi mahiyeti kısaca şudur. İtaat üzere sabır, masiyete karşı yani masiyet işlememek üzere sabır ve musibete karşı sabır. Bütün bu üç halde de şeriatın öngördüğü sınırların dışına çıkmamak sabırdır. Her üç durumda da şeriatın istediği tavır ve tutumu takılırsan sabırlı olursun ona göre. Ve sabır Allah için, Rabler için, Rabbi için yapılır ve ikamussalât ve namazı dosdoğru kılarlar ve infakû mimma rezaknâhum sırren ve alâniyeten kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli ve açık infak ederler harcarlar gizli ve açık yani ya ben nefsimden emin değilim Şimdi açıktan infak edersem riyakarlık girer. E gizli infak yapma imkanın yok o işi. Yapacaksın. Nefsine de hakim olup onu sen kontrol altına alacaksın. Ya nefsin o zaman şeytan sana sürekli olarak nefsini devreye sokar ve seni infaktan alıkoyar. Başka türlü marufun yapılma imkanı yoksa nefse aldırılmaz. Ama riyakarlık olabilir açıktan yaparsan, aynı infakı gizli yapma imkanın var. Ha, o zaman nefsini hesaba katarsın. Nefsini o zaman hesaba katarsın. Yoksa öbür türlü hayır. Şeytanın tuzaklarından bir tuzak olabilir. Ona dikkat etmek lazım. Onun için Cenab-ı Allah gizli de açık da infak ederler. ...bazı hallerde açık infak etmek... ...örneklik teşkil etmesi açısından da... ...daha güzel olabilir. Daha güzel olabilir. Sana uyulacak... ...uyulacak bir örnek olursun. Bir örnek olursun. Peygamber aleyhissalatü vesselama... ...bir gün... ...giyimlerinden... ...kılıklarından, kıyafetlerinden... ...son derece fakir ve muhtaç... ...oldukları belli olan... Bir heyet geliyor. Peygamber çok üzülüyor. Minbere çıkıyor. Müslümanları infaka davet ediyor. Müslümanlar da bol bol infak ediyorlar. O muhtaçların ihtiyaçlarını karşılayacak ve artacak kadar belki. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor, yüzü parıl parıl parladı diyor sahabi. Birisi başladı, peygamber de bu şekilde... Yerine göre hayra delalet eden diyor, onu yapan gibidir. Bu da ayrı hadis-i şeriftir. Eddallu al hayr <gülüyor> kefa'ili. Hayra delil olan, hayra kılavuzluk yapan, hayra önderlik yapan, hayrın önünde giden şeydir. Allah'ın salih kulları diyor, hayırların anahtarları şerlerin kilidi olurlar. Hayırlara anahtar, şerre kilit olurlar. Allah'ın iyi kullarının özelliği bu. Böyle dua edilir. Kısal kapsamlı bir dua. Allah'ım, "Ec'alna mafatiha lil hayr, magaliqa lil şerr." Allah'ım sen bizi hayırlara anahtar, şerlere kilit eyle. Ne kadar kapsamlı bir dua, ya, kadar güzel. Olsun. Rabbimin de kabul buyurması daha da güzel tabi. Kabul buyurmayacağı duayı da yaptırmaz. Öyle. Dua edin, duanızı kabul edeceğim diyor. Bitti. Şartlarına uygun dua ederse kabul edilir inşallah. Ve yedraûne bil haseneti seyyiyeh <Sessizlik> Kur'an'da birkaç defa tekrarlanan bir özelliktir bu. Ve kötülüğü iyilikle bertaraf ederler. Bu, hani derler ya, her kişinin karı değil, her kişinin karı. Birileri sana kötülük yapacak ve sen iyi davranarak ona karşılık vereceksin. Öyle kolay değil bu. Söylendiği kadar kolay değil. Ama İslam'ın insana telkin ettiği budur. Eylemsizlik tavsiye etmiyor. Yani sana bir tarafına tokat vuracak, sen öbür yanağını çevireceksin demiyor. Hayır. O sana kötülük yapmaya kalkışacak, sen onun kötülüğünü iyilik yaparak önleyeceksin. O sana faraza ağır söz söyleyecek, sen ona anlayabileceği, makul karşılayabileceği bir şekilde nasihat edeceksin. İfade öndeyse o sana taş atacaksın, ona gül atacaksın. Bu ahlaki seviyeyi yakalamak kolay değil. Ama İslam'ın insanı yükseltmek istediği mertebe budur. Günümüz insanları o kadar bencilleşmiş, materyalizm insanın ahlakını o kadar aşağılara çekmiş ve indirgemiş ki, Senden bir menfaat beklemiyorsa hiç senin yüzüne bile bakmıyor. Yüzüne bakmıyor. İstanbul'a geldiğim yıllardan birisinde bir ev kiralamıştım. İşte o zaman giderdik senet yapmışız. Kirasını vereceğiz. Senedimizi alacağız. Kirayı verene kadar aman yarabbi benimle o kadar güzel konuşuyor. O kadar güzel sohbet ediyor. Zannedersin ki böyle dünyanın en tatlı dilli insanı. Kirayı veriyorum yüzün öbür tarafa çeviriyorum. Ev sahibi Evet Evet evet evet. O hale getirmiş materyalizmi şey bu. Ben de bu huyunu fark ettikten sonra inadına işim yoksa inadına oturuyordum. <gülüyor> Biraz daha riyakarlık yapışsın diye ifade yerindeyse. Çünkü ona zor geliyor. Biliyorum ben içinden ne kadar böyle. Bazen insanda böyle sadistlik olur ifade yerindeyse. Allah için öyle. Ve adam çünkü verdiğim zaman hemen yüzünü öbür tarafa dönüyor. Ya bu kadar seviyesizlik olmaz ki insan bu kadar alçalmamalı. Bu kadar alçalmamalı. Madem ben burada oturuyorum, ister kira vereyim, ister senden sadaka dilenmeye geleyim. Hiç önemli değil. Müslüman olarak senin bana göstermen alaka bu değildir. Biz... Kardeşinin yüzüne tebessümü sadaka gören bir ümmetiz. <gülüyor> Peygamberimizin bize verdiği öğüt budur. Hiçbir şey yapamazsan kardeşini güler yüzle karşıla diyor. Hiçbir iyiliği küçümseme diyor. İyiliği küçümsemeyeceğiz. Aman bu ne önemsiz abbasak da olur. Hayır. Kendini iyilik yapmaya alıştıracaksın çünkü. Bizden istenen böyle bir şahsiyet olmaktır. Böyle yaptığımız zaman bize kötülük yapana da kötülük yapamayız ki o zaman. Kötülüğünü iyilikle bertaraf ederiz. Ha, Bununla birlikte şeran bize belli ölçüler içerisinde zarar veren kimseden intikam almak, onu şikayet etmek, bilmem ne etmek hakkımız var mıdır? Vardır. O ayrı bir konudur. Adalet ayrı bir şeydir. Ahlaken faziletli olmak ayrı bir şeydir. O laik lehum akbaddar İşte böyle hareket edenlerin güzel yurt akıbeti vardır. Veya yurdun güzel akıbeti onlara ait olacaktır. İşte böyleleri için yurdun güzel akıbeti yurdun güzel akıbeti vardır. Buna dikkat eder. Nedir bu güzel akıbet? Nedir? Cennetu adn Adın cennetleri. Adın ikamet etmek demek. Kalıcılık demek. Adın cennetleri var. Orada kalacaklar. Yedhulûnehe. O cennetlere girecekler. Ve kimler daha? Ve men salahı bin âbâihim. Babalarından, geçmişlerinden salih olanlarla birlikte. Ve ezvâcihim. Eşlerinden salih olanlarla birlikte. Ve zürriyâdihim. Soylarından gelenlerle birlikte güzel yerler ahbaplarla daha güzel olur sevdiğin kimselerle güzellikler daha da güzelleşir işte <Gülüyor> Cenab-ı Peygamber Cenab-ı Allah iman şartıyla birlikte mümini bütün sevdikleriyle beraber cennete koyar iman şartını taşımaları şartıyla tabi işte güzel akıbet bu bir de daha güzeli var bunların hepsinden. وَلِلْ مَلَا۪يكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَبٍ Allahu Ekber. Allah. Ve melekler onların üzerine her kapıdan girerler. Kuru kalabalık için değil ifade edilirse. Ya selam vererek giriyorlar. سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا سَبَرْتُونَ Ya Sabır böyle bir şey işte. Bu neticeyle karşılaşmak isteyen bu ayetlerle amel edecek. Sabretmeniz sebebiyle selam olsun sizlere diyerek her kapıdan girecek melekler. Dünyada sabrettiniz ya. O sabrın tatlı meyvelerini işte burada devşiriyorsunuz diyecekler. Hiç merak etmeyin. Sabrettiğiniz için siz hep selamette kalacaksınız. Esenlik içerisinde olacaksınız. Bu nimetlerinizin zevali olmayacak. Bu nimetler bitip tükenmeyecek. Böyle bir korku taşımayın. Çünkü siz adın cennetlerindesiniz. Kendiniz girdiniz, yakınlarınızla beraber girdiniz. Akrabalarınızla birlikte, zevcelerinizle birlikte... Kadınsa kocalarınızla birlikte gireceksiniz. Bu kadar da yetmiyor. Bir de melekler girecek. Her kapıdan. Selam sizlere diyecek. Sabrettiğiniz için. Ahireti ne kadar hatırlarsak dünyayı o kadar güzel yaşarız. Dünyanın gerçekten güzelleşmesi, ahiretin hatırlanmasına, unutulmamasına bağlı. Dünyamız bugün ondan dolayı çok berbat. Ahiret çok az kimseler tarafından o da çok az hatırlanıyor. İnsanlığın yekununu düşünen ahireti hatırlayanları ne kadar ve bu hatırlayanlar ne kadar hatırlıyorlar? Kendimizden ölçelim canım. Kendimizden ölç. Biz ne kadar hatırlıyorsak hatırlayanlar da 3 aşağı 5 yukarı bizim gibi hatırlıyorlardır. Ya birileri bizden biraz daha iyi veya bizden biraz daha az hatırlıyorlar. Yani bu budur. Bu bile az. Ahireti ne kadar çok hatırlayabilirsek dünyamız o kadar güzel olur. Dünyamız eğer İslam'ın ölçülerinde ve standartlarında ifade yerindeyse mamur ise ahiretimizin de mamur olacağından emin olur İslam'ın ölçülerine göre inanın bir kimsenin eğer dünyası güzelse ahireti de Allah'ın izniyle muhakkak güzel olacaktır dünyada önemli olan burada dünya hayatının güzelliğinin ölçüsü ne? sorusuna verilecek olan cevaptır. Müslüman için bu sorunun cevabı gayet açıktır. Ben akidemden günlük yaşantıma kadar insanlarla alakam, ailemle alakam, çoluğumla, çocuğumla alakam, küçüğümle, büyüğümle, dar alanımla, geniş alanımla, ahlakımla, iktisadımla, alışverişimle, ticaretimle, siyasetimle, başkalarıyla uyumumla veya uyumsuzluğumla, barışımla, savaşımla, her türlü ilişkim ve duruşumla, eğer İslam'a göre hareket etmenin yollarını arıyor ve bu gayret ve titizliği muhafaza ediyorsam, ahiretim mamurdur, ahiret ve dünyam güzeldir demektir. Böyle güzel olan bir dünyanın ahireti de Allah'ın izniyle güzel olur. Başka türlü, Güzellik mümkün değil. Yoksa ölçü bal, mülk, para pul efendime söyleyeyim kat yat vesaire değildir. Hiç bunlar hiç ölçü değildir. <gülüyor> bunlar ölçü olsaydı karunun dünya ahirette yerinin en mükemmel olması icap ederdi. Ve en mükemmellerden birisinin olması icap ederdi. Yusuf suresinde gördük. Nasıl dua etti Yusuf aleyhisselam? Her şey bittikten sonra daha doğrusu dünyada bütün olabilecek onun için vaad olunan bütün güzellikleri elde ettikten sonra ne diyor? Rabbi kad min minel mülk ve allamtani min tevilil ahadith fatiras semavati vel arz enteveliyyi fid dünya vel ahira teveffeni muslimen ve elhakni bil salihin. Mesela bu kadar. Bana mülk verdin diyor. Rüyaları güzel bir şekilde yorumlamayı öğrettim. Ey gökleri ve yeri yoktan variden Allah'ım, ben bunların hiçbirisinde değilim diyor yani. Dünyada ve ahirette benim dostum velim sensin. Ya. Allah'la dost olursan kainat da seninle dost olur. Kainata sen de zarar veremezsin zaten. Herkesle ilişkin güzel olur. Karşındaki ilişkinin farkına olasa da varmasa da hiç önemli değil o. Hakikate ilişkin güzeldir. Belki Yusuf Aleyhisselam'dan bu kadar adaletine ve imdatlarına yetişmesi için Allah onu vesile kılmasına rağmen yine de ondan memnun olmayanlar belki olabilir. Bilemiyoruz tabi. Mümkündü. Fakat bu onlara iyilik yapmadığı manasına gelmez ki onlar işin farkında değillerdi. Allah'la aranı düzeltirsen herkesle aran güzel olur. Hiç merak etmeyin. Ha, ama insanlar bazıları dankörlük eder. E sana karşı nankörlük etmekle kalmıyor ki o insanlar. Allah'a karşı nankörlük ediyorlar sen nerede kaldın? Dolayısıyla insanların sana senin gibi dönüş yapmalarını bekleme. Çünkü biz insanlar takdir etsin diye ne güzel iş yapıyorlar desin diye iş yapamayız. Müslüman Allah için yapar yaptığı. Birileri takdir etmiş etmemiş onların sorunu. Benim meselem değil o. Ona dikkat etmek lazım. İşte bu şekilde dünyamızı mamur edebilirsek İslam'ın ölçüleri içerisinde ahiretimiz de mamurdur. Dünyada meleklerin sana selam vermelerini gerektirecek bir hayat yaşamalısın. Melekler sizi o zaman hayatınızda da terk etmez. Ölüm döşeğinizde de yanımda olur, yanınızda olur. Ahirette de sizi yalnızda tek başınıza bırakmaz. Sizin neşenize neşe katar. Mutluluğunuza mutluluk katarlar. Gelir size selam verirler. Müjdelerler. Siz zaten biliyorsunuz onu. Cennette artık girdikten sonra ebedi. Ama o müjdeyi size bir daha veriyorlar. Bir daha, bir daha, bir daha. Memnuniyetiniz, sevinciniz, sürurunuz böylelikle kat kat yükselecek. Ama bunun için dünya hayatında bazen bedel ödemek gerekiyorsa da onu da kabulleneceksin. Hatta hoşlukla kabulleneceksin. Bu güzel akıbetleri görerek ileride göreceğiz inşallah Fussilet suresinde az önce işaret ettiğim ayet-i kerime de ne diyor İnne allazina kalu rabbuna Allahu summa istakamu ve la bil kuntum tu'adun. Ya ne müthiş bir ölümdür bu. Ne kadar güzel bir ölüm ne kadar müstesna bir, ne kadar zevkli bir ölüm. Ama bundan önce şu var. Rabbimiz Allah'tır diye ahdine bağlı kalacak. Sonra da istikamet üzere dosdoğru yürüyecek. O zaman aleyhimul Ölüm döşeğinde bile melekler üzerlerine fevç fevcilerler. Bir iki değil. Ayet-i Kerime'den anlaşılan pek çok melek ineceği şeklinde. Üzerlerine melekler peyder pey iner, iner de iner diyor. Aynen Kadir Suresi'nde dediği gibi, Tenezzelül Melaike dediği gibi. Melekler mümin kulun üzerine, dünyada istikamet üzere yaşamış kulun üzerine, ölüm döşeğinde böyle inerler. Niçin? İman ettiği, iman ederek yaşadığı, ümit ederek yaşadığı müjdeyi ona o ölüm anında hatırlatarak ölümün acılarını hafifletmek için. Melekler fevç fevç üzerlerine iner, onlar için bir korku yok ve üzülmeyecekler diye. Ve size vaad olan cenneti biz de müjdeliyoruz diyecekler. Yarın bir böyle bir ölüm nasip eder. Böyle bir ölüm ümidiyle yaşamak ne güzeldir ve böyle bir ölüm gerçekten çok güzeldir. Melekler seninle konuşa konuşa seni teselli ede ede. Üzülme diyecekler ya. Üzülme. Korku yok senin için. Dünyada bıraktıkların içinde üzülme, ahirette karşına çıkacakların da endişesini çekme. Evet, ölüm de yaşamakla alakalıdır, ahiretin yaşamakla alakalı olduğu gibi. Güzel yaşayan güzel olur, güzel ahiret hayatı yaşar. Rabbim, bu şekilde güzelliklerle bizleri karşı karşıya getirsin inşallah ondan sonra tersini yapanlar var çünkü herkes ahdine sadakat göstermiyor Allah'a verdiği sözde bağlı kalmıyor kullara verdiği sözlerde bağlı kalmıyor <gülüyor> sağlamlaştırılmasından sonra sağlamlaştırdıktan sonra Allah'ın ahdini bozanlara ve yaptıklarını Allah'ın emriyle yapılmayacak şeylere yöneltenlere Allah'ın bağlı kılınmasını, sağlamlaştırılmasını, vasledilmesini, ilintilenmesini birbirine bağlanmasını emrettiğini koparanlar üstelik yeryüzünde fesat çıkaranlar ve usdune fil ard ulaiha lehumul la'ne ve amsu'ud dar işte onlar için lanet de vardır. Lanet onlaradır. Kötü yurt da onlaradır. Yani cehennem de onlaradır. Şimdi bundan sonraki ayet-i kerime iyiliğin ve kötülüğün ölçüsünün mala, mülke ve dünyalığa sahip olmamak ve olmamak olmadığını anlatıyor. Bu ayetlerden sonra Böylelikle az önce bahsettiğimiz iyi yaşamanın ölçüsü nedir? göstergesi nedir? sorusunu da ayet-i kerime zaten bize cevaplandırmış olacak. Allahu yebsutur <gülüyor> rizqen limen yaşa ve Bu Allah'ın sırrıdır kardeşlerim. Allah rızkı dilediğine genişçe yayar, dilediğininkini de kısar. Ona aitmiş. Ama bize Müslüman olarak, kul olarak yapmamız gereken yerde yapmamız gerekeni yapmak düşer. Gerisi onun işi. Ve feryhu bil hayatı dünya. O iman etmeyenler, ahitleri bozanlar, var ya böyle yapanlar. Bir de dünya hayatına aldanıp sevinirler, şımarırlar. Şımarırlar. Bir şeylere dünyada sahiptirler diye kendilerini bir şey zannederler. Halbuki Müslüman olaya gerçek şekliyle bakar. Bu sıradan bir söz veya bir hikmet değil, işin hakikatini ifade eder. Yunus Emre mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi dediği zaman. 14 asır önce onlar ondan Yunus Emre'den 10 asır önce de daha öncesinden belki Kus bin Saide söylemişti benzeri bir şeyi. "Ayna el-aba, ayna el demişti. Nerede babalar? Neredediler? Nerede Ad ve Şeddad? Nerede İram ve onların mülkleri? Nerede Haman ile Karun? Nerede Firavun ile yardımcıları? Bitiyor. Unutmayın. Ne olursa olsun mal ve amul sahibi olmak diye bir şey yok İslam'da. Peygamber Aleyhissalatu vesselam bunu çok güzel özetlemiş. Ne'mel malus salih lirraculis salih. Salih mal salih adama ne güzel yakışır. Salih mal helalinden kazanılan maldır. Salih adam da mal ile alakalı olarak malını hak ettiği, hak olan yerden kazanan ve hak olan yerlere harcayandır. Demek ki malın kendisi ne iyidir ne kötüdür. Bunu iyi veya kıl, kötü kılan insanın kendisidir. İnsanın kendisidir. Salih kimselerin elinde olursa o mal insanlığın menfaatine çalışır, kullanılır. Onun için Zalimlerin güçlü olmaları her zaman zararlı olmuştur. Küfrün maddi gücü elinde bulundurması her zaman beşeriyetin aleyhine olmuştur. Günümüzde olduğu gibi hiçbir şey söylemeye zaten gerek yok. Bir de son ölçüyü belirtiyor. Dünya hayatına aldanarak sevinirler, şımarırlar. Oysa ve'mel hayatu'd-dünya fil-âhireti illâ metâ. Dünya hayatı ahirete göre ancak küçük bir faydalanma yararlanmadan ibarettir. Başka bir şey değildir. Akıllı olan fani olanı kalıcıya, az olanı sonsuz güzelliklere ne yapmaz tercih etmez. Azı bile acı ve ıstırapla karma karışık olan bir dünyada yaşıyoruz. Malı, varlığı, bilmem nesi, güzelliği bile acıyla, ıstırapla yoğrulmuş bir dünya. ...katıksız zevk... ...elemsiz lezzet yok bu dünyada. Dolayısıyla... ...bu gibi böyle... ...acıyla karışık... ...güzellikleri bile... ...güzellikleri bile acıyla karışık olan bir dünyayı... ...dört elle sarılarak... ...ahireti unutturacak bir konuma yükseltmek... ...Müslüman için... ...akıllı bir davranış olmaz. Hatta insan için... ...akıllı bir davranış olmaz... Çünkü dünya hayatının ahirete göre kıymeti gerçekten pek azdır. Evet, biraz nefes alalım değil mi? Ondan sonra devam ederiz inşallah.